Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. E, bu akşam Habitus yayınlarının son yılların... E, Henüz daha 1,5-2 e, yaşında ama e, son yılların yeni yayın evleri arasında en göze batan e, yayın evlerinden biri olan Habitus Yayınları'nın kurucusu Emrah Yaralı ile birlikteyiz bu akşam. Merhaba hoş geldin. Arkadaşlar. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. E, Emrah Dilersen önce e, yayın evini kurmadan önceki senin yapıp ettiklerinden yayın evine gelene kadar ki birikiminden bahsedelim. Tabii yani... Yayıncılığa nasıl başladığım üzerinden hani evet. gidersek. Üniversite yıllarında daha çok e, tiyatroyla uğraşıyorduk. Ve o dönem bir tiyatro dergisi çıkarmaya çalışırken bir yayıncılıkla tanıştık Hı -hı. aslında. E, bu tanışıklık sonucunda birkaç yayın eviyle temasa geçtik. Bunlardan biri aslında Kabalcı yayınlarından Mustafa Küpüş oldu, sağ olsun çok destek olmuştu. Ve o zaman yine Mitos Boyut yayınlarından Yılmaz Öğüt çok yardımcı olmuştu. Ee, çıkarırken hani biraz süreci falan tanıdık ettik ardından bir şekilde hani nüfuz eder ya böyle hı hı. E, şeye gittik mitos boyuta aslında biz buraya gidip gelebilir miyiz olduk hı hı. Ve o şekilde aslında bir e, astım hastası olmama rağmen e, nasıl diyeyim hani tozu yutmuş olduk i̇şte, <gülüyor> bir şekilde İşte e, Bununla birlikte biz yayıncılığa başlamış olduk ve ardından bu işi biraz daha hani ileriye götürebilir miyiz? Sonuçta üniversitede iktisat okuduk ama bankacı ya da işte başka bir şey olmak istemiyorduk, broker olmak istemiyorduk. Ne yapabiliriz üzerinden? Halbuki daha fazla para kazanırdınız. Evet olabilirdi tabii. Ondan da çok emin değilim şimdiki arkadaşlarımıza baktığımızda bayağı sıkıntılı bir süreç geçiriyorlar. Evet. Aslında süreçler yine çok benzer ama siz bu sefer daha keyifli, daha kültürel bir alanda olmanın aslında mutluluğunu yaşıyorsunuz. Daha sonrasında bu işi daha profesyonel nasıl yürütebiliriz üzerinden bu sefer e-yayınlarına girdik. Orada da sağ olsun Mehmet Atay bize kucak açtı ve orada çalışmaya başladık. Bir 10 yıl kadar orada devam ettik e-yayınlarının editörü olarak çalıştık. Daha sonra da artık hani biraz daha kendi istediklerimizi nasıl yapabiliriz? Kendi istediğimiz kitapları çıkarabilirken hani başka bir kaygılara bürünmeden yürütebilir miyiz üzerinden de Habitus'u kurmaya karar verdik. Hı -hı. 2010 yılında kurduk ve 2011 Ocağı'nda da ilk kitaplarımız Breh'le ve oyunculuk sanatıyla yayıncılık dünyasına girmiş olduk. Peki şeyi hazırlarken Habitus'u... Kurma fikrini geliştirdiğiniz süreçte nasıl bir politika öngördünüz? Çünkü yani piyasada yüzlerce yayın evi var. Bir yenisini daha koymanın evet. esprisi ne? Aslında şöyle bir sevdiğimiz kitapları çıkarmak istedik. Hı hı. E, i̇ki çok fazla alan bulmayan hani böyle ana akıma kapılmadan e, bir tartışma yürütebileceğimiz kitaplar tercih etmeye çalıştık. Bunlar içinde biz ne ile ilgileniyorduk? Tiyatro ile ilgileniyorduk ve tiyatro kitapları. Aslında yayınladık. Diğer yandan biraz siyasetle ilgileniyoruz ve hani aslında siyasetin kanalları nasıl genişletebiliriz... ...ve de o tartışmaları nasıl bir zemin oluşturabiliriz üzerinden bir e, kitap arayışına girdik. E, kültürel alana da hani bir şekilde müdahale etmenin e, aracı oldu Habitus. Hı hı. Hani ilk on kitapta bunu sağladık ama hani devamında nasıl yürür bunu sürdürmeye çalışacağız... ...ama hani bir şekilde bu varoluş hikayesi içinde bunu sürdürmeye çalıştık... Peki e, şeyleri, şimdi tiyatro kitapları örneğin e, Habitus yayınlarının e, şey yaptığı, e, farklılaştığı noktalardan biri. Evet. evet. Çünkü e, işte, son 5-10 e, yıl içerisinde e, yeni ve genç bir takım yayın evleri e, ortaya çıktı. E, aralarında çok iyi yayın yapanlar evet, da var. E, ama... Yanlış hatırlamıyorsam e, yahut yanlış bilmiyorsam aralarında tiyatro e, üzerine kitaplar basan ya tek ya da bir iki tanesinden biri. Tabitos. Evet bir iki tanesinden biri. Yani çünkü var yani Ankara'da da var <gülüyor> yayın evleri. Hı hı. E, ama bir şekilde hani dediğim gibi bizim... ...uğraştığımız şeyler üzerinden gitmemiz... ...ve hani aslında buranın ihtiyaçlarını gördüğümüz noktada... ...nerede eksiklik oluyor... Hani ...hem teori hem de pratik üzerine... Hı hı. ...bir çalışma içerisinde olduğumuz için tiyatroda... ...bunun aslında kanalını... ...oradaki öğrenci tipolojisini... ...tiyatro ile uğraşan insanın tipolojisini bilmek... ...size biraz avantaj sağlayabiliyor... ...biz de o, biraz o avantajı kullandık açıkçası... Ee, ...seçerken... Hı hı. ...kitapları özellikle... ...yani mesela... Hani tiyatro kitabı sırt çünkü tiyatro basmıyoruz ama mesela tiyatro oyunu basmadık hani şimdiye evet. kadar. Ee, şu ana kadar hani basmayı da pek düşünmüyoruz aslında. O yüzden hani biz tiyatronun e, tartışma yaratacak ya da ne bileyim eksik olan kanallarını bulmaktı. Hı -hı. Çünkü mitos boyut bunu zaten çok iyi yapıyor yıllardır evet. tek başına. Evet. Ve hani, hakikaten Yılmaz Öğüt'ün tek başına yani yayın olarak tek bir de kişi olarak da tek e, yaptığı bir çalışma. Hani buraya ulaşılır mı bilmiyorum çünkü biz sadece tiyatro kitabı basmıyoruz. Yani tabii, tabii. O, o alanı e, bir şekilde doldurmaya, elimizden geldiğince doldurmaya çalışıyoruz. Ve bunu da hani tiyatronun da ayrılmaz parçası olarak hani siyaseten ya da onun tamamlayıcısı, hmm. tamamlayıcısı olarak kültürel alanla tamamlamaya çalışıyoruz. Bunları birbirinden ayırmadan bir arada nasıl yürütebiliriz in aslında hikayesi biraz. Bir diğer e, ağırlıklı yayın alanlarımızdan biri de e, kapitalizm eleştirisi. Doğru, doğru. Yani <gülüyor> o da yine aynı şekilde aslında yaşadığımız dünyanın e, birer ya bir yansıması aslında. Hani sokakta neyle yaşıyorsak, işte mesela Tanuron'un e, yeşil kapitalizm imkansızdır hikayesi tamamen evet ekoloji üzerine ama gündelik hayat tüketimi üzerine de bir e, tartışma yürütüyor. İşte nasıl yaşadığınızdan tutun da nasıl tükettiğinize kadar sizi belirleyen bir süreç var. Aslında habitus anlamı da hani biraz bir yandan bunu da çağrıştırıyor. Yani hani o sürecin kendisi aslında. Biz eğer o süreci e, kırmayı, o habitustan başka bir sürece taşımayı Hı -hı. başarabilirsek de o hani yayınevi aslında amacına ulaşmış demektir. ya yani her kitap aslında o çalışmanın bir ürünü bir şekilde. Peki e, şeyden bahsetmişken adını anmışken e, yeşil kapitalizm. İmkansızdır başlıklı son kitaplarınızdan biri bu. Evet. Burada aslında şey Tanuro ekososyalizm meselesini ortaya koymaya çalışıyor. Doğru. Bundan biraz bahsedelim mi? Tabii yani ne kadar hakimin ve hani bu ekososyalizm tartışmasında böyle bir şey sunabilirim. Arkadaşlarıma haksızlık yapmayayım ama ekososyalizm tabii ki. Siz sosyalizm tartışmasını yürüttüğünüzde hı hı. yani her türlü aslında takümci ilişkiyi de reddediyorsunuz demektir. Bu tıpkı ekolojide de e, yürüdüğü gibi yani bu e, tüketim alanındaki her türlü karbon salınımları üzerine e, bunları dengelemek, bunların e, artık insanın yavaş dünyanın sonunun geldiğine dair bir tartışmayı yürütmek tamamen e, o sosyalizmde bir parçası ve bundan bağımsız bir, ee, sosyalizm mücadelesinde aslında olamayacağını anlatan bir e, hikaye. Yani iç içe kurgulanan aslında e, hem tiyatroda anlatmak istediğin, tiyatro ile kültür ilişkisini, hem ekoloji ile sosyalizm ilişkisini, sosyalizmle kültür ilişkisini hepsini birbirine harmanlayan e, bir bütünlük sağlamaya çalıştığımız için bu kitapta çok denk geldi gerçekten. Orada da arkadaşımıza hani Stépho Benlisoy'un bir katkısı vardı ve ekoloji kolektifinin <Gülüyor> ...katkısı vardı sağ olsunlar... Ee, ...bu tartışmayı yapmamıza sebep oldular. Ve şey... E, <gülüyor> ...bu kitabın... E, ...çok da zamanında geldiğini düşünüyorum... ...çünkü e, bir... ...zaten bu iklim değişikliği meselesi üzerine... E, ...Türkiye'de çok fazla yayın yok... E, ...çok fazla yayın evi bu tür... E, ...bu konu üzerine... E, ...yayın yapmaya yanaşmıyor... E, ...ve bir yandan da yani Ömer Madra'nın e, evet. ve Açık Radyo'nun birçok e, programının e, hep düzeltmeye e, çalıştığı bir diğer mesele de e, bütün büyük e, yayın şeyleri ...bunun aslında bir yalan olduğunu, o kadar da e, şey karamsar olmamak gerektiğini... E, ...çözülür kardeşim işte önümüzdeki yüzeyli yıl içinde zaten biz e, şey yapılacak... denge bulacak. ...buzdolabı bulundu ha, işte. Yani, yani, hani, yani 150 yıl sonra mesele çözülecek. Evet. De, 150 yıl sonra biz burada mı olacağız? <gülüyor> evet, Onu bilmiyoruz. Evet, var gerçekten. Yani evet yani bize hani sunulan o tüketimcilik ilişkisinde de böyle... ...aldığımız her şeyin e, diğer yandan... Çok ekolojik olduğu için zaman zaman alıyoruz. Yani bu da bir evet. kapitalizm, bu da bir ticaret alanı oluşturuyor. E, bu kitapta onu anlatıyor açıkçası. E, nasıl diyeyim? E, geçen işte arkadaşlarla konuştuk. Hani bu e, plazmalar ama ne olacak hikayesi? <gülüyor> ya da işte evimizdeki hani o buz olacak, klimalar ne olacak üzerine? Evet. Ama yok onlar hani kapitalizm dışı şeyler yani hani bak yardımcı oluyorlar bize falan tadında böyle bir şey yürütüyor. <gülüyor> Tabii yani bizim de e, kendimizde o tartışmayı yürütmemiz, o bilinci sağlamamız gerekiyor. Ee, ve şeyin e, Habitus'un hakikaten e, en e, öne çıkarılacak, e, en tatlı gelen yönlerinden biri de kapakları. <gülüyor> evet, hakikaten sabit. yani e, Türkiye'deki ki e, yani bu kapak meselesinin e, ne ben özellikle e, şey yaparım <gülüyor> hakikaten önem veririm Çünkü e, şeydir hani vitrin olmasını vesairesinin ötesinde e, onun bir e, tüketim metağı e, olmasını Evet besliyor Tabii ki ama bir de işin estetik tarafı vardır evet, var, doğru. E, ve şeyin habitusun çizimlerden oluşan e, bu kapakları, Hakikaten e, çok şey e, <gülüyor> Teşekkür ederiz. Bilgi çekici. Yani orada tabii ki en büyük katkı bizim arkadaşımız Ahmet Söğütlüoğlu'nun katkısıdır. Hem kendisi iyi bir e, grafikerdir. E, i̇yi resim görür ve iyi resim çizer. Dolayısıyla hani oturup masa başında toplandığımızda yani konuştuğumuzda biz neler yapıyoruz bu yayın evinde hani kurarken birçok arkadaşımız çevremizde hani hazır Hı -hı. oldular aslında ve birçok Tartışmayı birlikte yürüttük ve o kapak tartışmasında da biz kitabı bütün olarak aslında içiyle dışıyla e, bir evet bir meta ama aynı zamanda da e, nasıl diyeyim yani okuruna da saygı duyan bir e, çalışma Hı. olarak düşündük bunu ve o yüzden de bunlara önem vermek gerektiğini yani kağıt kalitesinden iç tasarımına kadar. Orada da e, Kaspar arkadaşımız çok yardımcı oldu. Bunu bir bütün olarak değerlendirdikten sonra e, çizim üzerinde durduk. Yani hem eskiyi çağrıştıran bize e, çünkü eskiden hani bir kitap okuma dediğimiz zaman e, Türkiye'de bir baskın on bin olduğu zamanlardan söz ederken. Tık, tık. E, o dönem kapaklara bakın çoğu çizimdir ve o dönem hani ilüstratörler, ressamlar hepsi bir bütün yani tık, kültürel tık, alanı tık. bir bütün olarak tasarlarlar günümüzde bu biraz ayrıştı. Tabii ki hani kitabın kültürel alanı birazdan endüstrileşti. Bu endüstrileşmeyle birlikte bu süreçler de birbirinden ayrıldı. Bu, bunu çok iyi yapan yayın evleri de var. Zaman zaman yapan yayın evleri var. E, ne zaman ki o kitapla içerik bir, bir arada tutuyor ya da buluşuyor, ne zaman ki o sanatçıya, o kişiye e, kitabı doğru anlatıyorsunuz ya da o kişi doğru algılıyor. O zaman doğru bir iş çıkıyor gerçekten. Ahmet Söylüoğlu da bunu doğru anlayan ve aktaran arkadaşlarımızdan bir de çok alangard şeylerdir. Hmm. Hani düşünüyoruz. Yani klasik bir kitap kapağı gibi değil, bir afiş gibi. Hani kitabı evet, e, hani baktığınızda sizi bir yere çağıran bir şeymiş gibi e, sunmasına çalışıyoruz. Mesela Gelen hani eleştirilerden bile okuması zorluğu üzerine ele çizildiği için karakterlerin ama e, bunun bir yandan da avantajı olduğu üzerindeyiz aslında. yani Çünkü Kesinlikle öyle afişte de öyledir. Yani sizi aslında çağırır ne olduğu en başta çok önemli. Önce sizi çağırır daha sonra eline aldırmasıdır hikayesi. Biz de bunu sağlamaya çalıştık. Sanıyorum söylediklerinizden de başarılı olduğumuz... Ee, ve şey e, zannediyorum e, oradaki e, hani iyi kapak e, grafikeriyle e, kötü kapak grafikeri e, arasındaki şeyi zannediyorum şey oluşturuyor. E, o grafikerin kitapla yazıyla e, şahıs olarak kendisinin ilişkisi. Doğru. Yani çünkü daha yakınlarda bir e, yakınımın kitabının kapağıyla ilgili bir e, şeyin e, Hı -hı. meselenin içinde e, oldum yani grafikere... Hani romanın nasıl bir şeyi içeriği bilmem olduğunu yazıyoruz. Tam tersi kapaklar geliyor. Evet, evet. Yani evet tabii ki o, o da bir birikim süreci. Yani o arkadaş da belki daha da güzel şeyler yapmayacak ama o kadar iş yükünden öyle bunalımmış ki. Mesela bizim hani şu anda az kit kitabımız olduğu için arkadaşımız da şu anda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani böyle bir şeyimiz yok. Yani <gülüyor> o da bir üretmekte sıkıntı çekmiyor. Aklına evet, yani geliyor. Fabrikasyona geçilmemiş. fabrikasyona geçilmiyor ama hani... Ayda 10 kitap çıkaran bir yayın evi. Ayda 6-7 kita kitap çıkaran bir yayın için bu süreci kurmak çok kolay değil. Yapım e hakikaten. Evet yani dolayısıyla o butik yayıncılığında belli avantajları var. Yani seri üretime geçmeden Hı -hı. E o kişiyi kitapla buluşturma, ona aktarma, onun bize aktarması. Hakikaten ortaya onun düşündüğüyle benim düşündüğüm arasında bir fark ortaya çıkıyor. Yani kitapta Hı -hı. kapakta gördüğümüz şey o şekilde ortaya çıkıyor. Ya yani arka kapağı. Normalde bir grafik yer karışmaz. Ya da arka yazıya vesaire. Ama o süreci bir bütün olarak yine tasarladığınızda o size karışıyor. Siz ona karışıyorsunuz. Ve hakikaten başka bir şey ortaya çıkıyor. Ee, bir de e, Habitus'tan çıkan çizgi kitaplar var. Doğru, evet. Ee, şimdiye kadar Brett çıktı. Brett çıktı, tiyatro tarihi çıktı. En son tiyatro tarihi tiyatro çıktı. Tiyatro tarihi çıktı. Ee, bir de şey kitaplarımız var Yani içinde e, biraz karikatürü olan işte Marx Kullanım Mars Kılavuzu Keza öyle evet. ee, Biraz daha aslında yine O interdisipliner bir şeyi sağlamak için ee, Hem görsel hafızayı hem de e, Okurkenki e, Süreci daha konsantre Hale getirmek için aslında Düşündüğümüz bir şey bu ee, Daha önce çok denendi Birçok yayın bu Hı -hı. şekilde yürüttü Ama sanıyorum bu kitaplar için belki de yani tiyatro kitlesi çok doğru bir kitle. Biraz daha pratiğe dönük bir kitle olduğu için e, o kitle için e, tiyatro şeyi içeriği e, görsellikle birlikte aynısını hem, hem dramatürist çalışması hem reji çalışması aynı anda gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Evet, yani. e, dolayısıyla çok avantajlı bir okuma oldu. Daha sonrasında zaten e, Beckett gelecek. Hani devamında. Hmm, harika. E, bir iki daha Arto falan olacak büyük ihtimal ama devam edecek gibi gözüküyor. E, peki bu, e, yani normalde aslında bu programı biz e, önümüzdeki hafta yapacaktık. Ama önümüzdeki evet. hafta e, Açık Radyo'nun dinleyici destek e, haftası olduğu için e, tam da gününde 27 Mart e, evet, evet, Dünya Tiyatro, tiyatro gününde evet, aslında evet. bu programı yapacaktık. O yüzden e, biraz daha Tiyatro kitaplarının altını çizerek <gülüyor> e, Habitus'tan bahsediyoruz. E, son yayınladığınız kitaplardan bir diğeri de Zygmunt Bauman'ın Akışkan Modern Dünya'dan 44 Mektup. Evet doğru. Ee, aslında Bauman'ın Türkiye'de en çok çevrilen, en çok e, tartışılan yazarlarından, yazarlardan biridir Bauman. Evet birçok yayın evi de çevirmiştir. Biz de hani bu kitapta dikkatimizi çeken şey bir edebi yönü çok ağırlıktaydı. Yani salt teorik bir tartışma yaratan bir kitap değil. Aynı zamanda da hem nasihat yani 90'larında artık bir ihtiyarın diyelim yeni nesli duyduğu bir şefkat diyelim. Yeni nesli anlamaya çalışan bir duygusu hmm. diyelim. Onun oluşturduğu bir aslında Mektuplardan oluşuyor ee, ve her konuda beni en çok etkileyen tarafı oydu her konuda yazması çok hoşuma gitti yani internet, günümüzde hiçbir 90 yaşındaki 80 yaşındaki bir e, adam internetteki o devinimden o hızdan söz etmez e, onun olasılıklarından onun imkanlarından söz etmez ya da potansiyellerinden söz etmez e, İkisini hem eleştirellikle hem de potansiyeliyle birlikte verdiği için o şeyi, e, kitabı biz de basmaya karar verdik açıkçası. Ve o mektup fikri de çok hoşumuza gitti. Aslında e, diğer kitaplarda yakalamaya çalıştığımız o edebi dili sağlayan bir Hı -hı. şeydi. Yani sadece bir teorik e, bindirme değil, akıl yürütmesi değil, tamamen hem hani böyle keyifle okunabilecek hem de Sadece düşündürecek, kafada küçük bir e, soru işareti yakacak bir metinlerin toplamı olarak gördük. O yüzden son kitabımız da şimdilik o. Ee, aslında akışkan, akışkan modern dünyadan 44 mektup e, Bauman'ın bu kitabı. E, zannediyorum şeyin Habitus'un şimdiye kadar e, kurmaca kitaplara en yaklaştığı yayın. Çünkü şimdiye kadar hep kurmaca dışı. Evet, evet etaplar bastınız. Ya yani yine kurmaca değil tabii ki. Yani şey mektuplardan oluşuyor son hı -hı, kertede. Hı -hı. Yani daha edebi anlamda evet, söylüyorum. daha edebi diyebiliriz doğru. Ee, daha sonrasında olacak diye temenni ediyoruz. Yani kitaplarımızda daha edebi ağırlık e, yüklemesi yapmak istiyoruz açıkçası. Bunun da dediğimiz az önce en başında söylediğimiz gibi o kültürel alanın çeşitliliğini her yönden sağlamaya dönük olarak hı -hı. düşünüyoruz. Yani bu alanlar interdisipliner olarak kurgulanmak zorunda. Yani bunları her birinin ayrı fil dişi kuleleri gibi tasarlayıp bunları birbiriyle tartıştırmamak, bunları birbirine sordurmamak, çarpıştırmamak olmuyor bir türlü. Hı hı. Ee, herkes bir yanı, bir köşesine çekilmiş gibi bir e, hal bürüyor. Tabii hani bir kitaplardan, bir yayın evinden hani böyle bir büyük bir misyonu beklemek tabii ki yani ne bizim ne de hani başkalarımız böyle bir şey yoktur ama. ...biz en azından kendimizce böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Tartışma yürütmeye çalışıyoruz. Peki, e, niyetliyiz ama henüz yok e, dedin. Bundan sonra ki yayın politikanız için e, kurmaca yayınları düşünüyor musunuz? Şu anda hazırlanmakta olan var mı? Yahut e, yani projeksiyonunuz o açıdan evet, nedir? Evet, yani var var ama hani daha kesinleşmediği için çok bir şey söyleyemiyorum hmm. ama e, kurmaca üzerine... hani ...Türkiye'de çok roman... ...yayınlanıyor. <gülüyor> ya da işte çok öykü... ...çok hikaye kitapları yayınlanıyor. Biz hani... ...aynı bu şeyde de... E, ...serilerde de yürüttüğümüz... ...her şeye atlamadan... E, ...bize uygun olabilecek... ...bizim hani... ...yayınladığımızda bir anlamı olabilecek... ...kitapları bulmaya çalıştığımızdan dolayı... ...biraz yavaş gidiyor. Ama daha sonrasında... ...mutlaka olacak. E, mesela... Kapınçınski'nin kitaplarını büyük ihtimal basacağız bir terslik olmazsa. Ee, o da mesela işte hani hem belgeselci hem gazeteci olarak tanımlarsak e, gittiği geldiği bölgelerdeki e, toplumsal olayları anlatış biçimiyle aslında bizim şeye uyuyor. Ee, yayın çizgimize uyuyor. Bunu sağlayabileceğimiz her tür kitabı şu anda hani yayınlıyoruz diyelim. ...parça parça... Ee, ...aynı şekilde tiyatroda da... ...keza aynı şekilde yürüyecek... ...yani salt teori değil... ...aynı zamanda sahneye de hitap eden... ...sahne... E, ...reji kurgusuna da... E, ...yön vereceğimiz kitaplar olacak... ...ama şimdilik bu kadar söyleyebilirim... ...yani garanti ve kesin olmadığı için... <gülüyor> ...bir şey diyemiyorum şu anda... ...peki e, en azından... E, ...hani bir şey olarak... E, ...okur olarak... E, şu anda hakikaten aklıma geldiği ee, şeyler üzerinden yani bu şimdiye kadar yaptığınız e, yayınlar e, üzerinden baktığımızda aslında habitus yayınları e, ana akım yayın e, dünyasının dışarıda bıraktığı e, bazen görmezden geldiği bazen e, karlı bulmadığı için Hı -hı. E, şey yaptığı e, dışarıda tuttu işte tiyatro gibi Eko yayın gibi e, mektup gibi Hı -hı. E, alanlarda ...yayın yapıyor. Ee, mesela Habitus yayınlarından... E, ...bir roman daha... E, ...okumak yerine... ...örneğin bir okur olarak beni... E, ...bir mektup kitabı... ...yahut bir günlük... E, ...bir anlatı e, kitapları... ...yani edebiyatın da o işte... işte ...roman, öykü, e, alanları gibi... ...herkesin binlerce bastığı... ...alanlardan değil... ...göz ardı edilen... Ee, ...ve hakikaten son derece kıymetli bir birçok şeyin olduğu taraflarını e, görmek isterim aslında. <gülüyor> evet, bizim de tamamen yapmaya çalıştığımız bu aslında. Yani salt teoriyi de anlatırken, o teori kitapları da çok çıkıyor. Yani tep, bir sürü teori kitabı çıkıyor. Ee, orada da, yani işte mesela Mars kullanım kılavuzu diyelim... ...hem karikatürle anlatıyor, hem ayrı bir edebi bir dili var... Bunu yakalamak çok kolay olmuyor. Dolayısıyla siz bir tercih yaparken aslında Yayın Evi'nin çizgisi de sevdiğiniz üzerinden yürüdüğü için belirlenmiş oluyor. Evet. Ee, mesela mektuplar dediniz. Mesela çok mektup kitabı zamanında çıktı. Ama evet. okuyucusunu bir türlü bulamadı. Ee, mesela iletişim yayınlarının çok güzel mektuplar, mektuplaşmalar dizisi vardı Hı -hı. mesela. Ee, o mesela gerekli okuyucuya ulaşamadı. Tabi bunu sağlamak kolay bir şey değil ama e, biz bir şeyi hani yapmaya çalışırken e, asıl üzerinde durmak istedim. Okuyanın keyif alacağı bir şey oluşturmak. Hmm. Yani sadece bilgi kumkuması içinde böyle bir gömüleceği bir şey e, değil. Ya da ne bileyim sadece edebi zevk için hani bir anda kaybolup gideceği bir şey üzerinden değil. Bunlara karşı olduğumuz için değil ama hani en azından bunlardan çok olduğu için bunu yapmamak evet, üzerine. Evet. Ee, bunu yapmaya çalışıyoruz. Umarım hani karşılığını bulursa bu süreç devam eder. Ama karşılığını bulmazsa şu anda hani yeni bir yayın olarak. Çünkü hani ne olacağını bilemiyorum tabii ki. Yani e, Habitus yayınlarının. Ee, sürekliliği e, olacağını Ve e, hani 20 yıl sonra e, 20. <gülüyor> yılını kutluyoruz Umarım Şimdi e, diyeceğimizden hakikaten e, Şüphem yok Şüphem Umarım. olmasını da istemiyorum bir e, Okur olarak doğrusu e, Şeyden e, Şimdi son bir iki dakikaya e, Girdiğimize göre e, Önümüzdeki e, Aylarda e, ya dönemde e, Habitus yayınlarından e, Neleri <gülüyor> Bekliyor olduğumuzdan konuşalım. Ee, şimdi çeviride olan birçok kitabımız Hı -hı. var aslında. Mesela işte Derek Sayer'in e, Soyutlamanın Şiddeti adlı bir kitabı çıkacak. E, Michel Husson'un e, On Derste Kapitalizm e, Hı -hı. diye bir kitabı çıkacak. Hatta o da yine Mark Kullanım Kılavuzunda şarbın çizimleriyle destek verdiği bir kitap olacak. Yani karikatürlerle desteklenmiş bir kitap olacak. Ama bayağı da hani bir dersle niteliğinde ee, çok keyifli bir kitap. Ee, şey yeni başlayanlar serisinden kitaplarımız olacak. Ee, Beket, Beket olacak, ee, Ç olacak, ee, Art olacak. Eğer yapabilirsek tabi bunları Türkiye'de yapma o kadar kolay olmuyor. O, az önce bahsettiğim disiplinlerin farklı olmasından dolayı Hı -hı. Türkiye tiyatro tarihini yapmaya çalışacağız. Çizgi kitap olarak. Ha, o. Eğer yapabilirsek mutlu olacağız. Yani o, göreceğiz. Evet, yani. Yani hep çeviridir bu tip kitaplar. Çünkü yurt dışında bunları bir araya geldiği süreçleri yakalamak kolay ama burada çok bu mümkün olmuyor. Ayşegül Yüksel'in kitabı olacak. Bir de Fredrick Jameson'ın bir kitabı olacak Brecht ve Yöntem diye hı hı. E, o da Brecht'i eleştirel okumak üzerine bir e, metin daha çok e, önümüzdeki yılda bunlar var gözüken peki e, yani Habitus yayınlarının e, ömrü konusunda hakikaten ben de ben şey yapmak istemiyorum <gülüyor> kitapları e... <gülüyor> sayınca <gülüyor> pardon herhangi bir e, şüphe duymak istemiyorum çünkü e, henüz daha Kaç? Dokuz kitap mı oldu? Dokuz kitap. Henüz daha e, dokuz evet. ve işte onuncu kitabı e, <gülüyor> yolda olan bir yayın olarak bende bıraktığı izlenim şöyle bir şey. <gülüyor> e, hani asık suratlı önemli meselelerden <gülüyor> asık suratla bahsedilen <gülüyor> evet, evet. E, bütün o literatür e, dünyasına aslında e, yeni başlayanları da e, bu literatürlerden sıkılmış olanları da yeniden e, evet, evet. o alana toplayan bir Aynı alana, Aynı alana toplamak aslında doğru. Doğru. Yani yeni başlayanlar serisi birçok insan için falan demelerine sebep olabilir ama çok öyle değil. Yani o tartışmaları yeniden gündeme taşıması, o kavramları yeniden hatırlatması Tartışmaya adına... Tartışmaya yeniden başlayalım. Evet, evet, aynen öyle. Masaya tekrardan oturalım aynen öyle. hikayesi. O yüzden çok mutluyuz o konuda. Emrah Yollı katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Sağ olun. Efendim bu akşam Habitus yayınlarının kurucusu Emrah Yaralı ile e, Habitus yayınları ve tiyatro üzerine e, küçük bir sohbet gerçekleştirdik. E, önümüzdeki hafta dinleyici destek haftası e, dolayısıyla bir sonraki hafta yeniden görüşmek üzere. iyi akşamlar. Matbuat Dünyası